İnkar edenler diyorlar ki, ona Muhammed'e Rabbinden bir mucize indirilseydi ya, de ki şüphesiz Allah dilediğini saptırır, kendisine yöneleni de doğru yola eriştirir.